Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetle daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyizi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Hocam, diyor bir kardeşimiz, katılım bankalarının e, kredi kartlarının, borçlarının gecikmesi durumunda alınan kar, kar payı caiz midir diye sormuş. Şimdi bildiğimiz gibi, tabii kredi kartı kullanımında usulüne uymak kaydıyla kullan, kullanılabilir diyoruz. Tabii mümkünse katılım bankalarının kredi kartı olursa veya poz cihazı en azından onlarla işbirliği yapılmış. Bir kazanç sağlanacaksa onlara kazandırılmış olur. Tercih bakımından bu yapılır. Ancak kredi kartı borçlanmalarında bir defa gününde borcu ödemeye mutlaka çalışmalıdır. Borcu gününde ödememe yoluyla. Hani bazen hem mesaj geliyor, efendim bir borcunuzu e, e, de, en az dörtte birini bir e, yatırın, geri kalanını yeniden yapılandıralım diye mesela. Tek, ama geri kalanı 100 bin lira, 100 liralık diye mi alışveriş yapmışsınız. En ne kadar e, 25 lira, 25 lira yatırdığınız zaman öbür 75 lirayı şeylere yayıyor. Veya bin liralık alışveriş yapmışsınız kredi, kartını, e, kredi kartınızla. Ee, bunun dolayısıyla e, 250 lirasını yatırınca 750 lirasını 4 aya 6 aya yayalım diyor. Mesaj geliyor. Bunun anlamı nedir? Size 750 lira faizli kredi açıyor bankaya ben. Ondan sonra ta bu 750 lira 850 lira olacak. 9 lira olacak belki. Üzerine faiz ekleniyor yani. Ve siz onu 6 ayda veya 4 ayda ödeyeceksiniz geri kalan parayı. Ama alışveriş yapmaya da devam ediyorsunuz. Üst üste bu sefer binmeye başlıyor şeyler borçlar. Ve Eskiden gelen kredi kartı borçları. Yeni alışveriş yaptınız. Onlar da ekleniyor falan. Zaten çıkmaza giriveriyorsunuz. Bu tuzağa düşmemek lazım. Yani tamamını ödemek şartıyla faiz duruma düşmeden her ay ayın kaçında ödenecekse ödenmesi gerekiyorsa o ayda tamamını ödemek gerekir. Ödeyemedik diyelim. ya nasılsa ihmal ettik. Veya başka sebeplerle ödemek istediğimiz halde para bulamadık. Gücümüz neyse tükendi. Ödeyemedik. Kısaca 3 ay ertelendi. 1000 liralık borç. 3 ay ertelenince tabii faizli banka bakıyorsunuz ona yüklü bir faiz ekliyor. Normal faizin de üzerinde Kredi kartı borçlarına yüksek bir faiz ekleniyor. Ee, bakıyorsunuz efendim 1000 lira 1100 1150 lira olmuş yüzde 10 yüzde 15 3 ayday yüzde yüzde 10 neyse yüzde 10 bazen 15 fark eklermiş 1000 lira 1150 liraya çıkmış mesela. Şimdi fa, bank faizli bankalar bunu tabii şey olarak ekledi temerut faizi deniyor buna malum. Gecikme faizi yani. Onu ile beraber sizden tahsil edecek. Yine ödemezseniz ilave katlanarak devam ediyor tabii. Şimdi katılım bankalarına gelince faizsiz banka da bunu eklerse durum ne olacak peki? Aynen öbür örnekteki gibi. Yine faizsiz bankaya, katılım bankasına bin lira kredi kartı borcunuz var. Ödemediniz. Üç ay ödemediniz. Üç ay sonra ödeyeceksiniz. Bir bakıyorsunuz. Orada da yüzde 10 eklenmiş veya yüzde 8 eklenmiş üstlerine mesela. Öbür faizi bankaların eklediğine yakın orada da eklenmiş. Ama adı ne denmiş? Temerüt faizi denmiyor. Ne deniyor? Ee, cezai şart. Gecikme cezası. veya Cezai şart. Yani borcunu zamanında ödemezsen ceza olarak bir ilave yaparız manasında. Onların da bir şeyi var. İlave hakkını yaptığınız sözleşmeye eklenmiş o, o sözleşmeye dayanarak onlar da bir ilave yapıyor. Bin lira diyelim bin yüz liraya çıkmış durumda. Yüz lira fazla görünüyor. Şimdi tabi bu yüz lira acaba faiz mi değil mi konusunda cezai şart olarak eklenme, eklenmez mi konusunda çeşitli müzakereler görüşler olmakla birlikte biz tabi şunu hemen dikkate almamız gerekiyor. Gerçekten biz bu bin lirayı üç ay sonra alırken alacaklı olarak ne gibi haklara sahibiz? Şimdi bir defa eğer bu e, bin liranın takibi yapıldıysa, bunun hukuk e, büroları var bildiğimiz gibi katılım bankalarının her bankanın var. Onlar yazışmaya başlıyor. Bir defa senediniz şey, daha doğrusu e, senet çek varsa protost oluyor. Protost masrafları giriyor. Şeylerde de. Ee, ...icra yoluna gidilmesi için hazırlıklar, çalışmalar falan yapılır hukuk bürosunda. Tabii ki bir masraf işlemeye başlıyor. Artı 3 aylık dönemde Türk lirası bazındaki alacağın, 1000 lira alacağın e, değer kaybı ortaya çıkıyor. %8-9, %9 enflasyon varsa 3 aylık dönem için ona bir enflasyon farkı da hakkımız oluyor almak. Paranın değer kaybı yani icra masrafları ya da hukuk bürosunun masrafları falan eklendiği zaman e, diyerek yüzde yüzde altı böyle bir masraf eklendi. Mesela yüzde on eklendi yüzde dört fazlalık var yalnız. Reel faize giren bir fazlalık söz konusu. O zaman diyoruz biz e, bu e, gerçek alacakların dışında ilave bir fazlalık alındıysa cezai şartta bu fazlalık e, katılım havuzuna karıştırılmasın. Yani oraya para yatırıp faizsiz yerlerde nemalandırılsın da gelir alalım diyenlerin havuzuna karıştırılırsa o zaman faiz de oraya karışmış olabilir. Bu fazlalığı e, hayır havuzu deniyor. Onların ayrı bir e, havuz oluşturdular katılım bankaları. Bu yüzde, verdiğimiz örnekten, yüzde %4 fazlalık. E, hayır havuzuna aktarılıyor. İşte öğrencilere burs olarak, hayır asenat için işte kuvvet finans mesela çeşme falan yaptırdı bu gibi fazlalıklarla. Yani bu kısaca buna benzer cezai şartta gerçek alacaklarının dışında kalan fazlalık e, katılım havuzuna karıştırılmadan hayır havuzuna naklediliyor. Ondan hayır olur mu olmaz mı ayrı bir konu ama yapılıyor. Yani herhangi bir şekilde zaten bize bir para geldiyse her nasılsa gelmiş, geri sahibine iade etme şeyimiz de yoksa sonuçta bunu e, hayra, fakir fukaraya vermek hakkımız oluyor. E, meşru olmayan şeyler için. Kısaca hayra uzununda bunun değerlendirilmesi yoluna gidilebiliyor. İşte böyle bir değerlendirme günümüz de var. E, şimdi bu yola gitmeden efendim hiçbir şey ekleme, niye ekliyorlar falan. O zaman hiçbir şey eklenmezse bu defada. Onlara ait borcu kimse ödemiyor. Ödemem yoluna gidiyormuş bize gelen bilgilere göre. Yani öbür bankalarınkini ödüyor. Senetlerin çeklerini gününde ödüyor. Temelit faizleri eklenmesin diye. Katılım bankasına gelince nasıl olsa fark eklemiyorlar diye oraya olan borçlarını ödememe yoluna gidiyorlarmış. Ve ödemeyenler anormal çoğalıyormuş. Bize gelen bilgilere ya da istatistik çalışmalara göre. Yani o zaman bir ceza olmak üzere bir şeyler içine geçerli bu. Mesela e, arabanın vergisini gününde yatırmadınız diyelim. Örnek olarak. Hemen üzerine faiz ekleniyor malum. Ondan sonra e, trafik cezası kesilmiş size. 300 lira. Gününde ödemediniz. 3 ay gecikti. Hemen üzerine 300 lira. 340 lira olur bakıyorsunuz mesela. 40 lira faiz eklenmiş. Efendim ben bunu ödemeyeceğim ben 300 liraya öderim. 40 lira faiz yazıyor. Harama girmeyeyim diyor. Zorla alırlar sizden. İcra yoluna gelirler kapınıza. Bir gün bunu alırlar. Yani bu gibi durumlarda önemli olan bizim onu gününde yatırarak cezalı duruma düşmememiz önemli. Yani cezalı duruma düştükten sonra hiç sormamak lazım. Efendim karşı taraf alıyor. Zorla alıyor yani. Gerekirse icra yoluyla alıyor bizim gücümüzü halisi aşıyor. Öyle olunca önemli olan cezalı duruma düşmemektir. Düştüğümüz zaman niye böyle oldu? Niye fazla alındı? Bunu tartışmaya gerek olmaması lazım. Çünkü buna sebep olan kendimiz oluyoruz. Ancak söylediğimiz gibi muasir borçluysak samimi olarak ödemek istediğimiz halde kesinlikle paramız yok, bulamadık, sıkıntıya düştük, hastalandık, ilgilenme fırsatı kesinlikle olmadı. Mesela buna benzer mazeretlerimiz varsa bir şey gerekmez tabii ki. Bu mazeretler geçerlidir. Dolayısıyla bundan dolayı vebalimiz olmasın ama keyfi olarak özellikle bilerek bu geciktirmelerden sakınmak lazımdır. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, zekatlar taksitle ödenebilir mi? Tabii ki ödenebilir. Taksitler halinde ödenebilir ama şu var. Şimdi e, mesela zekat ne zaman farz olur? Dönem sonunda, yıl sonunda yani. Zenginliğimin üzerinden bir yıl geçmesi lazım. Ya da zaten devamlı zekat ödeyen birisiysek Ramazan'dan Ramazan'a zekat ödediğimizi kabul edelim. Ramazan ayı gelince bizim zekat dönemimizdir. Üzerimizden bir yıl geçmiş. Hesaplama yapıyoruz. Elimizdeki mal varlığımızı, zekata tabi olan mallarımızı. Dolayısıyla Bakıyoruz. 40 bin liralık zekat tanmalımız var bin lira malum 100 bin lira varsa 2500 lira zekat Tabii 1 milyon liralık zekata tabi malımız varsa marketimizde 25 bin lira bizim zekat hükümlüğümüz var %2,5 buçuk şimdi bunu biz Ramaz'anın ortalarında zekat hesabı yaptığı veren birisi isek Tabii ki hesap sonucunda artık geciktirmeden fakire intikal ettirmek lazım en geç. Bunu daha da geciktirirsek artık fakire ait 25 bin lira tahkik etti aslında. Yıl sonu geldi. Aslında bizden önce melekler bu hesabı çoktan yapmıştır onu söyleyelim. Yani bu yıl itibarıyla Ramazan ortalarına bizim zekat hesaplamamız melekler tarafından yapılmış, kayda geçmiş durumdadır. 25 bin lira fakir hakkı belli oldu diyelim. Mesela. Ondan sonra o parayı bizim kasada tutup da işletelim, edelim, malımızın içinde kalsın demeye hakkımız yok. O fakir hakkı artık. Onu fakire ayırıp vermek lazım. Geciktirirsek, ihmalcilik vesaire sebebiyle planlama bakımından falan, bu defa paranın değer kaybı, fakir hakkını geciktirme sebebiyle kanaatimize biraz fazla vermek de lazım. Enflasyon Hani şöyle diyelim bir yıl zekat gecikmeli ver, verilse her nasılsa zekatın kazası olduğunu düşünelim 25 bin liran zekat tahkik etti ihmalcilik vesaire sebeplerle 1 yıl geçti o yıl zekat vermemiştik 1 yıl gecikme oluyor 25 bin lirayı vereceğiz artı 25 olarak vermememiz lazım onu neden o yüzde 8-9 değer kaybetti enflasyon sebebiyle 10 olsa. 25 bin liranın şu, şu kadar eder. 250 lira eder diyelim. %10. 250 lira fazlasıyla vermemiz lazım. Bir yıl geç, geciktiği için. Bir de tevbe istiğfar etmemiz lazım. Fakir hakkını geciktirdiğimizden dolayı. Şimdi geciktirmenin durumu böyle. Erken taksitle vermeye gelince erken ödemeye Hanefi mezhebi kapıyı açmış aslında. Fakir bir an önce madem bundan istifade edecek, niye erken verilemesin? Verilir. Yıl sonunda hesaptan düşülür demiş Hanefi mi? Fakat İmam Şafii, zekatın farz olması için yıl dolacak, farz olduğu andan itibaren verilmesi asıldır demiş Şafii mezhebi. Fakat Hanefi mezhebi İmam Azam Hazretleri, haydi, genel olarak Hanefiler, erken taksitler halinde verilirse, ihtiyaç oldukça öğrencileri burs olarak falan, bunlar toplanır, not edilir bir kenara. Yıl sonunda işte 25 bin lira örneğini verdik. Daha önceden diyelim 3 bin 5 bin lira 10 bin lira burs olarak dağıtmışsınız. Sonuçta 15 bin liraya kadar çıkan taksitle verilenler var. Yıl sonunda da 25 bin lira hesap olunca 15 bin lira daha önce verilenleri düşüyoruz. Geride 10 bin lira borcumuz kalıyor. Dönem sonunda yani Ramazan ortasında da hesap sonucunda 10 bin lira zekatı dağıtıyoruz. O yıl servetimiz içindeki zekat temizlenmiş oluyor. İşte bu şekilde taksitler anlamındaki e, parçalanmalar tabii ki olabilir. Ama bunu mümkünse erken verme yoluyla taksiti tercih etmelidir. Yoksa e, zekat tahakkuk ettikten sonra bunu ayrıca taksitlendirelim, daha sonraki aylara yayalım demek doğru değil. Neden? Çünkü yıl sonu geldiği anda artık o zekatı bizim çıkarıp vermemiz lazım fakirin zimmetine geçecek şekilde ya da fakirlere dağıtacak, nereye vereceksek organizeli şekilde onu vermemiz lazım. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, internet ticareti sahi bir ticaret midir? Tarafların olmaması, mekan birlikteliğinin bulunmaması, malın bizzat görülmemesi bir engel teşkil eder mi diye sormuş. Şimdi tabi malın e, teslimi paranın teslimi gibi hususlar alışverişte önemli. Bir alışverişten söz edebilmek için bildiğimiz gibi ya para teslim edilecek ya, ya da mal alınmış olacak, olacak. Diğeri vaat aşamasında kalmış olabilir. Fiilen ya para verilmiş olacak veya mal alınmış olacak ki alışverişten söz edebilir. Ya da herkese hem para verilecek hem mal alınacak teslim alınacak yani. Alışveriş bitmiş olsun. Şimdi paranın verilip malın sonra alınması bildiğimiz gibi selam aktinde söz konusu olabiliyor. Mesela 10 e, ton pirinç almak üzere biz pirinç tüccarıyla anlaştık toptancı olarak. E, ama 3 ay sonra bize hasat mevzine teslim edecek. Kalitesi şu. Bal birinci kalite. Bal cinsi pirinç. Efendim, kilosu 1 liradan olsa 10 bin lira. 2 lira da olsa 20 bin lira, 20 bin lirayı verdik. 3 ay sonra bize perinç teslim edilecek mesela. Buna adı selam aktı oluyor bildiğimiz gibi. Filanca tarlanın demek yerine kalite belirlenir, numune olur ortaya yerde, numune üzerinden 3 ay sonra bize teslimatın yapılması lazım. Veya biz malı teslim alırız, para taksitlere bağlanır vadeli mal alma diyoruz buna. Bu da caiz bildiğimiz gibi. Ya da ikisi de peşin olur. Parayı veririz, malı alırız. Şimdi internet ortamındaki duruma gelince. İşte bir internette malın şeyini görüyoruz. Şeklini günümüzde. Fotoğrafını falan görebiliyoruz. Ondan sonra kalitesi, nitelikleri falan standart bir ürünse belli. Dolayısıyla karşı taraf diyor, efendim bunun, bu malın tutarı bin lira. 1000 lirayı banka hesabınızdan havale çıkarın diyor karşı taraf. Bu mala talipseniz. Siz parayı transfer ediyorsunuz karşı tarafa. Onlar da malı gönderiyorlar. Ambarla. Ancak siz malı görmeden yine de aldığınız için yani resmini falan niteliklerini gördünüz ama malın kendisi acaba o niteliklere uygun mu değil mi? O mal mı? Yoksa değişik bir mal mı gönderdiler? Bunu ancak görünce anlayabilirsiniz. Kısaca görmeden alınan bir malın mal için görme muhayyerliği söz konusu oluyor. Görme muhayyerliği sebebiyle de hakkıyla da bunu paketleri açıp neyse veya şeyden ambardan kamyonla falan geldiyse örneklerini gördüğümüzde bir önceki anlaştığımız numuneye uygunsa Kabul ediyoruz. Uygun değilse geri gönderme hakkımız oluyor. Bu sebeple de belki e, paranın, mal size ulaşıp gördükten sonra onaylayınca onun hesabına geçmek üzere bloke halde de tutulabilir aslında. Çünkü onların cimbetine geçerse ondan sonra sizin malı geri gönderdiniz. Parayı size ödemesi ihmale uğrarsa o da sıkıntı doğurabilir. Yani buna benzer bir bloke imkanı varsa yani tamam ben parayı gönderiyorum ama mal bize gelip de malı gördükten sonra onayımız üzerine bloke edilen, sizin adınıza bloke edilen parayı tahsil edebileceksiniz şeklinde bir muamele imkanı varsa ki olması lazım. Yani buna benzer tedbirler alınabilir büyük alışverişlerde. Ama küçük 50-100 liralık, 80 liralık. Günümüzde internetten o gibi alışverişler de oluyor. Onlarda da belki bu söz konusu olmayabilir. Ya da mal e, elimize geçince para tahsilatı yapılıyor. E, evlerde peşin ödeme yapılıyor. Malın teslimi alınması sırasında falan. Bunlar oluyor. Bunların hükmü, durumu belli. Bizim söylediğimiz e, bu şekilde fiili teslimat yok. Ama parayı dediğimiz gibi transfer banka şifrelerine girmek yoluyla hesabımızdan e, karşı tarafı intikal ettirme imkanı var transfer yoluyla. İşte onu da e, karşı tarafın tamamen zimmetine geçirmeden belki bekletme şeyi varsa formülü öyle bir formülle sürekli alışveriş internet yoluyla olabilir. Ama mal geldikçe e, görme muhayyerliğimiz de söz konusu olur. Çünkü görmeden alınan bir malı gördüğümüzde şartlarına uymuyorsa özellikle kabul etmeme hakkımız vardır. Buna görme muhayyerliği hakkı deniyor. Bir de ayıp muhayyerliği ayrıca zaten bütün mallar için geçerli. Yani e, üretici hatası varsa, defolu bir malsa bize gönderilenler, aynı şekilde yine e, bunu gördüğümüz zaman, ayıbına muttali olduğumuzda geri gönderme imkanımız oluyor. Yani bizim istediğimiz mal bile olsa o malın defolusu gönderildiyse biz onu kabul etmek zorunda bırakılmıyoruz. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, sanal postla ticaret yapmak caiz midir? Sanal post poz cihazıyla. Yani bu poz cihazı bildiğimiz gibi e, esnafın, tüccarın, şu anda süpermarketlerin e, kredi kartlarını kullanırken kullanırken aracı vazifesi gören poz cihaz dediğimiz. Yani bizim kredi kartımızı çekiyor ve bizi borçlandırıyor. Poz cihazı bu bildiğimiz gibi bankalar bankalara ait olan poz cihazlarıdır bunlar. Bunlarla olan alışverişlerde bazı şeyler var bildiğimiz gibi. Bazı iki üç şıklı alışveriş türleri var. Yani ben bugün yaptığım bütün alışverişlerin toplam bedelini en yani geç yarın saat 9'da gittiğim zaman bankada hazır bulur, bulabileyim. Tamamını nakit olarak çekebileyim derseniz o zaman bir gün önce diyelim süpermarket olarak 100 bin liralık alışveriş yaptınız mesela. 100 bin liralık nakit alacağınız görünüyor. Ama birisi bir kısmı yani 3'te biri tek çekim yapılmış. Bir kısmı 3 ay vadeli 6 ay vadeli var. 9 ay vadeliye kadar kredi kartları kullanılmış durumda diyelim bu 100 bin lirada. Bölüm bölüm. Sonuçta toplam 100 bin lira. Şimdi ertesi gün siz gittiğinizde bakıyorsunuz banka bu tek çekimleri 3 ay vadeli olanları 6 ay 9 ay vadeli olanları vade farklarını dikkate alarak otomatik hesaplama yapıyor sistem ve sonuçta bakıyorsunuz Tabii 92 bin lira olarak size ödeme yapıyor. 8 bin lira kesiyor mesela. Yüzde 8. Banka yüzde 8 kesti ve size 92 bin lira ödeme yaptı. Banka hesabınız kapandı. Siz on nakit parayla peşin mallar alacaksınız. Toptancılardan veya üretim yaptırma yoluyla çok hesaplı ucuza mal etme yoluna gideceksiniz. A şıkkı diyelim buna biz. Eğer siz ee, bu bankayla ki tercihen yani bu tabii faizsiz bankaysa, katılım bankasıysa yaptığınız anlaşmaya şöyle bir madde koyduysanız ee, eğer e, tesi gün saat 9'da geldiğimiz zaman bir gün önce yaptığımız bütün alışverişlerin bedelini çekeceksek bu murabaha olacak. Yani ben bütün bu malları, yüz bin yıllık malı peşin fiyatla size satış yapacağım. Sizin verdiğiniz vekalet yetkisine dayanarak müşterilere vadeli devir yapacağım. Bu yet, tek, ya tek çekim olur, ya 3 aylık olabilir, 6 aylık olabilir, 9 aylık olabilir. Dolayısıyla siz tek çekimlerde e, şu kadar kar vade farkı. Çünkü tek çekimlerde 5-10 gün, 15 gün falan olabiliyor. 20 günü pek geçmiyor şeyler, süreler. Kısa süreli para kullandırma var. 3 e, aylık vadeli olanlarda 3 aya göre vade farkı var. 6 ay, 9 ay en fazla 9 aylık kredi şeyleri kullanılmış. Buna göre olan farklar var. Bu farklar hesaplanmış 8 bin lira tutmuş mesela. Sonuçta e, siz artık e, müşteriyle muhatap değilsiniz. Banka ile müşteri muhatap hale geliyor. Çünkü son malın satıldığı yer banka oluyor. Müşteri kredi kartı sahipleri bankaya ödeme yapıyor günü geldiğinde. Ödemezse ne olur? adres değiştirmiş, izini kaybettirmiş ve ödememiş diyelim. Birinin bin lira borcu var. Kredi kartı borcu bankaya. E, filanca süpermarketten alışveriş yapmış ve ödememiş. Üç ay, beş ay, bir yıl adresi bulunamıyor mesela. Bu bin lirayı acaba poz cihazı kullanıcısı esnaftan banka alabilir, alamıyor şu anda. Daha önce biz aynı zamanda şeyi kefil olarak düşünüyorduk aslında. Bankayı veya esnafı, poz cihazı kullanıcısı esnafı en azından bu bin lira kefildir. Ödenmediği zaman kefil sıfatıyla bunu esnafın ödemesi gerekir diyorduk ilk dönemlerde. Fakat şimdi bakıyoruz ki artık ile müşteri muhatap müşteri ödemesi bankanın parası batıyor. Ve bunu esnaftan tahsil edemiyor. Bu da gösteriyor ki aslında malın son çıkış yeri bankadır. Ve müşteri banka karşı karşıya gelmiştir. Esnafla irtibat kesilmiştir. Buna hızlı murabaha kanatımızda diyebiliriz. Bunu ileride e, poz cihazı sözleşmelerine de çok açık şekilde net olarak yazılabilirse yani e, bu bir gün önce satılan poz cihazları, kredi kartlarıyla satılan bütün mallar murabaha yöntemiyle sat, e, satışı yapılmış banka, finansman yoluyla devreye girmiş ve vekil sıfatıyla pozcağızı esnaf bu devirleri yapmış anlamında ki gerçekten de olayı o şekilde cereyan ediyor. Akitlerde itibar lafsa değil, manayadır diye mecelide bir kaydı da var bildiğimiz gibi. Arka planda yapılan murabahadır. B şıkkına gelelim. B şıkkında aslında siz pozcağızı kullanıcısı olarak alışverişi yaptınız. Ondan sonra bekliyorsunuz müşteri. ...tek çekimlerde 15-20 gün... ...25 gün sonra ödemeleri yaptı, yaptı diyelim. O kendinize ait parayı çekiyorsunuz... ...bankadaki hesabınızdan. 3 aylık vadeli satışlarınızdan... ...diyelim 25 bin liralık... ...3 ay vadeli satış yapılmış. 3 ay taksitleri bekliyorsunuz. Aydan aya ödendikçe... ...hesabınızdan çekiyorsunuz. 6 ay vadeli olanları... ...6 ayın içinde tahsilat yapıyorsunuz. 9 ay vadeli olanları... ...9 ay... Her ay sizin hesabınıza yatırıldıkça hesabınızda görülüyor. Bunu çekiyorsunuz. Şimdi bu şekilde e, banka devreye ikinci şıkka göre girince bankanın menfaatini olacak. Burada alım satım söz konusu değil dikkat edilirse. Banka sadece parayı tahsilat için devreye girdi. Yani müşteri sizin e, parayı yatırdı. Sizin hesabınıza para, virman yapıldı. Akt aktarıldı. Ve banka hizmet üretti. Bu hizmet bedeli olur artık. Bankanın alacağı komisyon veya hizmet bedelidir. Faizle alakası yoktur. Dolayısıyla bu şıklardan tabii ki B şıkkı daha sağlamdır. Yani doğrudan doğruya biz bir alışveriş yapıyoruz. Banka sadece tahsilat için devreye giriyor. Emeğini ortaya koyuyor ve gerçekten de bizim paramızın tahsilatını temin ediyor, sağlıyor. Tabii ki hizmet bedeli veya komisyon alma hakkı olur. Bunun faiz ilgisi bulunmaz. Ama aşık da söylediğimiz gibi sağlam bir anlaşmayla bilinçli şekilde yapılırsa ki günümüzde pek çok süpermarketler hemen ertesi gün topluca e, nakit çekmeyi tercih ediyorlar. O zaman hızlı murabaha dediğimiz peşinalı vadeli devri, devretmeler yoluyla kredi kartları çekildikçe gerçekten mal üzerinde böyle bir alışverişin yapıldığını da düşünme imkanı var. Efendim C şıkkı, işte bazı kardeşlerimiz de bunu değerlendirenler de efendim bankanın bu şekilde devreye girmesi kredi faizli kredi tahsisidir. Ertesi gün bütün bu müşterilerin yani 100 bin liralık alışveriş yapılmış dedik. Banka hesaplarında böyle bir para, bir para olmadığına göre bu 100 bin lirayı 92 bin lira olarak fiilen poz cihazı kullanıcısı esnafa banka ödediğine göre olmayan bir parayı ödedi. Yani senet ve çek kırdırma gibi bütün o müşteriler adına 100 bin liralık alışveriş yapan e, diyelim 300 kişi mesela müşteri olduğunu kabul ediyor, akşama kadar. 300 müşterinin senetleri var veya çek imzalamışlar. E, biz bunları gidip bankada kırdırmışız. 100 bin lira tutan çeklerin e, miktarını 92 bin lira olarak tahsil etmişiz. Çek kırdırma yapmışız gibi yorumluyor bazı ilahiyatçı kardeşlerimiz. Ama söylediğimiz gibi bu e, hiç ortada mal alımı olmadan yapılırsa bu doğrudur bu görüş. Ama ortada gerçekten de fiilen mal var. Fatrosu fişi kesilmiş, cinsi yazılmış. Hatta seri şey numaraları var bildiğimiz gibi seri numaraları var. Bütün malların çeşidine göre hepsi elimizdeki fişte kayda geçmiş durumda. Ve gerçekten mal alımı satımı olan yerde çek kırdırmadan söz etmekte uygun olmaz. Yani C şıkkı da bu ihtimal oluyor ama kanatımızca fiili mal olunca orta yerde e, bu çek kırdırma görüşü e, ikinci planda kalmış görünüyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor e, ev ve otomobil için yapılan sigortalar caiz bir diye sormuş. Bu sigorta konusu tabi uzunca bir konu ama bir defa riskle alakalı olan tarafına dikkat çekme gerekiyor. Yani bir malın varlığını sürdürmesiyle ilgili olarak bir takım varsa tehlikeler varsa bunun yok olma, kazaya uğrama yangın, sel felaketi bozulma vesaire gibi ciddi riskler varsa buna karşı tedbir alma diyelim. Bu ani zararımızı Önlemek için tedbir alma hakkımızda söz konusu olabilir. Ki bu e, özellikle e, otomobiller için söz konusudur. Yani günümüzde gerçekten de e, trafiğe çıkan bir kimsenin e, Allah korusun başka bir insana çarpma, hayvana çarpma ve başka bir araca çarpma çarpmalar yoluyla kaza geçirmesi, başkalarına ciddi zararlar vermesi söz konusudur. Ve kendi malının da hasara uğraması ve bunu tekrar yerine koyması önemli zararlar meydana getirebilmektedir. Şimdi dolayısıyla bunun temeline bakarsak, Allah Rasulü döneminde bu şekilde riskli olan, aniden karşımıza çıkan ve ödemekte zorlandığımız, dara, dara düştüğümüz olaylar var mı? Tabii ki var. En fazla ne var Allah Rasulü döneminde? İnsanların karşılıklı çatışmaları sonucunda, kavga, gürültü sonucunda e, ölüme seviyet vermeler oluyor mesela ölme sebebiyet verme vermelerde de e, hemen diyet devreye giriyor. Yani yanlışlıkla birinin ölümüne sebebiyet verseniz ki kazalar, trafik kazaları buna giriyor. E, bunun İslam'daki karşılığı tazminat diyettir. Yani karşı tarafın zarar uğrayan ailenin vefat eden kişinin mirasçılarının ee, bu ölüme sebebi, sebebiyet veren kimseden diyet alma hakkı doğar İslam'da. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin hadislerinde ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde bu kesindir. Tabii bu diyette yüklü bir para. Allah Resulü döneminde mesela bin dinar altın lira Yaklaşık e, 4 kilogram altın oluyor. Bin dinar. Veya 10 bin ya da 12 bindir hem gümüş para. Yani 20 28 kilogram gümüş para peygamberimiz zamanında. Çünkü bir dirhem 2,8 gram haliz gümüş para oluyor. 28 kilo gümüş tutacak kadar bir para. Ya da 4 kilogram altın. Bunlar denk birbirine Allah Resulü döneminde. Veya 100 100 deve e, karşıfa teslim edilmiş olacak. Ve diğer buna denk olan Uygulamalar var. İşte 2000 koyun var. Şu kadar e, elbise olursa, kumaht ticarete uğraşıyorsa, şu kadar elbise olabilir gibi. Hazreti Ömer zamanında kolaylık olsun diye ödemelerde e, denkleştirme yapma yoluyla. Yani e, bin dinar altına denk mal da olabilir başka çeşit mallardan gibi. Bazı e, örnekler, uygulama örnekleri var. Şimdi temel tabi bir dinar altın üzerine hareket edersek. 400 bin lira yaklaşık bugün veya 380 bin lira bir kimsenin kan bedeli diyeti. Yani böyle bir parayla aile reisini tabii trafik kazasında kaybeden kişi gider e, bir ev alır, bir de dükkan alır. 200 bin lira ev alır, rahat oturabileceği geride kalan dul hanımı, yetimleri otururlar. Bir de 200 bin lira dükkan alırlar, 2000 lira kira verirler mesela. Her ay iki bin lira geliri olmaya başlar. Emekli maaşı gibi mesela. Şimdi bu bir çözüm. Buna diyet diyoruz. Fakat ödeyemezse bunu bu ölüme sebebiyet veren kişi bu borcu ödeyemediği çoğu zaman ödeyemiyor. İşte hemen akile devreye giriyor. Yardımlaşma. Akre sistemi de sigortadan başka bir şey değil aslında. Allah Resulü döneminde. E, i̇lk anda tabii kendi ailesi bu zarara katlanmalıdır esasından hareket edilerek e, ailesinden kimler varsa babası, oğlu, kızı, erkekler başta olmak üzere özellikle akıl ve bali olanlar bunu borçlanıyorlar. 3 yılda eşit taksitler halinde ödeniyor. 3 yıla kadar taksitler halinde yayılabiliyor borç ödenmesi. Fakat ailesi de fakirse bunu ödeyemeyecek durumdaysa. O zaman sistem biraz daha genişletilmiş. Hazreti Ömer zamanında divan denilen yardımlaşma kuruluşları meydana getirilmiş. Esnaflar birleştirilmiş. Asker grubu bir şey sayılmış. Ve diğer bir takım meslek grupları kendi içinde organize olarak bir havuz oluşturmuşlar. Yardımlaşma havuzu veya sigorta havuzu diyebiliriz. Mesela kabile anlayışında kabile bütçesi havuzu oluşturulmuş. O kabile mensupları oraya bir ödeme yapıyorlar. Ödemeler yapıyorlar. Biriken para. O kabileden birisi suç işlerse tazminat gerekince ödeme oradan yapılıyor mesela. Yani buna benzer tedbirler hemen sahabe döneminde alınmaya başlanmış. Yine mesela fidi Necat diye esir düşenleri kurtarmak için yüklü bir para bir para gerekiyor düşmanın eline esir düşmüş onu kurtaracaksınız para lazım ama ailesinde bu para yok hemen divan veya e, aklesi devreye giriyor o para yatırılıyor ki Allah Resulü hemen Medine Münevvere'yi hicret edince bir Medine vesikası diye malum 156 maddelik bir e, e, Medine vesikası diye bir sözleşme imzalanmış ve Yahudi kabilleri dahil buraya e, imzayı atmışlar ...ve diyet ödemelerinde hepsi devreye sokulmuş. Yani... E, ...karşılıklı bir takım... E, ...tazminatlar gereken durumlarda... ...ödemeler şuna göre yapılacaktır diye... ...maddeler eklenmiş. Dolayısıyla... E, ...daha ilk dönemlerde... ...hemen Medine'ye gider gitmez... ...organizeli sigorta sistemi... ...diyebileceğimiz faaliyetler başlatılmış. Hatta zekat fonundan... ...ödenenler var. Ailesi ödeyemiyor... ...başka da ödeme imkanı yoksa... ...hemen Beytülmal hazine devreye... ...gidiyor gerekirse muallakta kalan bir ödeme kalmıyor. Yalnız o dönemde dikkat çeken tabi e, ev için böyle bir e, anlayış yok. Yangına karşı falan. Ondan sonra e, binit için günümüzün arabası yerine ne var? At var, deve var. Onların meydana getireceği kaza ile alakalı örnek yok. Neden yok? Şimdi evler o dönemde derme çatma yani. Ucuz. Yani yangında yansa 3-5 gün, 10 günde yeniden onun yerine ahşap gibi bir ev hemen yaparsınız. Yaptırma imkanları var. Yani evlerin e, çok masrafsız yapılabildiği bir ortam. Çöl iklimi, sıcak, hava sıcak. Üzerine sadece gölgelik kadar bir şey örtüverseniz yeterli oluyor falan. Yani dolayısıyla ee, evler için sigorta akile ihtiyacı söz konusu olmamış. Ee, efendim trafik kazası, iki deve çarpışmış. Niye çarpışsın? İki at çarpışmış, kaza yapmış. Yok böyle bir şey. Çarpıştırılamazsınız atları yani. Trafik kazası diye bir olay yok Allah Resulü döneminde. Yani dolayısıyla. İşte çok dolaylı yoldan bir hayvanı ürkütme yoluyla üzerindeki kişinin düşmesine sebebi verirse falan ölümüne sebebi dolaylı yoldan ölümüye, hata en yani ölümüne sebebi vermeler var. İsnai olarak yani nadirten. Nadir. Ama bildiğimiz trafik kazaları tarzında olaylar olsa hemen ona da çözüm üretilirdi. Günümüze gelirsek günümüzde gerçekten binitlerin araçların kazaları çok önem kazandı. Başkalarına verdiği zararı bir anda ödeme imkanınız, bütün mal malınızı alıp götürebilir. Sizi çok sıkıntıya düşürebilir sigortalı olmadığı zaman. Veya arabanız bir anda telef olur. yeniden yerine koyamazsınız yıllarca. Arabasız kalırsınız. Halbuki sizin bir anda fakir duruma düşüvermeniz istenen hususlardan, o zaman tedbir alma, yardımlaşma hafızı anlamında 20. yüzyılda sigort sistemi getirilmiş. Fakat önemli olan burada sizin prim olarak yatırdığınız para nerelerden imalandırılıyor? Sadece problemli görünen tarafı bu. Havuza para yatırdınız. 800 lira arabayı kasko yaptırdınız mesela. Bir yıl hiç kaza yapmadınız. Yıl sonunda ya bu paraya yazık oldu demiyorsunuz. Bu yıl kazasız belasız geçti. Elhamdülillah malıma canıma zarar gelmedi diyoruz. Ve bu 800 lira da gözümüz kalmıyor. Havuza bağış olduğu belli. Yardımlaşma yani. Veya ciddi bir kaza oldu. Bize 20 bin lira ödeme yapıldı mesela havuzdan. Şimdi başkaları yani 800 lira yatırdı. 19 bin, 200 lira fazla para çekti. Haram olsun demiyor. Kimsenin aklına böyle bir şey de gelmiyor. Bu yüzden iş, sistem havuzun işleyişi Teavün ve tekafül diyoruz buna biz. Karşılıklı yardımlaşma ve kefilleşme esasına dayanıyor. Kaza yapanlar vesaireye ödeme yapılıyor. Kaza yapmayanlar bir bakım onlara yardımcı olmuş sayılıyor yıl boyunca. Kendisi kaza yapmadığı için de ya yazık oldu bir kaza yapsaydım da bana ödeme yapılsaydı demiyor kimse. Çünkü kaza yapmak akıllıca bir iş değil. Ya malımız zarara uğrayacak arabamız hasarlı hale gelecek, değerinden kaybedecek veya hayatımız tehlikeye girecek. Bunu kim ister? O yüzden o havuzdaki parada bizim gözümüz yok. Neden? Kaza yapmayalım. Yeter ki bu yıl kazasız belasız geçmiş olsun. Temennimiz bu yani S sistemde. Şimdi sonuçta havuzda toplanan bir para var. O para eğer faizli yerde işte havuzun işleyişine faiz karışıyor. E bir şeyi var. E riskli tarafı var. O kadar eğer bu havuzda eee meşru yerlerde nemalandırılırsa ki şu andaki işte faizsiz bankaların e, kurduğu, kurdurmakta kurmakta oldukları e, sigortesistemlerinde sistemlerinde e, o havuzdaki paranın da faizsiz yerlerde kontrollü olarak nemalandırılması yoluyla e, yardımlaşma kuruluşu, teavün ve tekafür yani e, daha nezih hale doğru gidiyor diyebiliriz. Ve bununla ilgili Malezya bunu çoktan halletti. Bazı İslam ülkelerinde hiç faiz işine bulaşmadan bu yardımlaşma işini e, sigorta olaylarını yürüten yerler var. Malezya ciddi bir tecrübe kazandı bu konuda. Türkiye'de de bunun şeyleri başladı şu anda. Bazı kuruluşlar halinde faaliyet göstermeye başlandı. Araştırıldığı zaman bunlar bulunabiliyor. Önemli olan havuzdaki sistem e, meşru işletilebilirse havuzdaki paranın kullanımı. Karşılıklı yardımlaşma olarak bunu değerlendirdiğimiz zaman bu yardımlaşmadan günaha girmek yerine sevap kazanma ümidi de olabilir. Çünkü sonuçta bir yardımlaşma var. Ama sigorta şirketi organizesi de tabii ki bütün bu emeğinin riske girmenin bir bedeli olacak, onu alacak. Onun da emeği işte onların ana sözleşmelerinde e, tespit ediliyor bütün kazalara ödenen vesaire bütün her şeyi ödendikten çıktıktan sonra onların geliri olarak ne kadar kısmı kalacağını da tecrübeler gösteriyor. İşte büyük sayılar kanunu deniyor. Uzun tecrübelerle yıllara göre kazaların e, cereyan tarzlarına göre miktarlar belirleniyor. İşte kas, e, sigorta primi 800 lira dedik mesela. Niye 1000 lira, 2000 lira değil de 800 lira mesela. İşte bunlar az ve terap dengesine göre gerçek piyasa şartlarına göre belirleniyor ve onun üzerinden sistem yürüyebiliyor. Hulansa ev için yangın terlikesi, deprem riski varsa olabilir. Bunun dışında iş yerimiz gerçekten yangına vesaireye açık bir alansa mesleğimiz oraya sigorta ettirme imkanı olabilir. Günümüzde bir adım daha ileri gidildi. Zirai ürünlerde de efendim, sel baskını dolu vurması, ona benzer aniden bütün mahsulümüzü kaybetme terkesi varsa e, o yıl emek vermişiz, yüz dönüm yerimiz var. Eğer bir sel baskını olursa veya birden dolu vurursa hiçbir şey, ürün alamayacağız. O yıl hiç, hiç gelirimiz olmadığı gibi bir sürü masrafımız, ekim yapmışız, sürmüşüz, ilaç atmışız yerine göre gübrelemişiz. Tam hasat mevsimi yaklaştığı sırada ...gelen bir sel baskını... ...yüz dönümlük yeri almış götürmüş mesela. Şimdi bir sürü borçla ...ortada kalıverdik dikkat edilirse. Yani iflasın eşiğine geliverdik. Belki de o yeri satacak... ...satmak zorunda kalacak duruma düştük. Şimdi bunun yerine... ...böyle bir sigorta sistemi ki... ...devlet teşvik ediyor bunu. Bu gibi riskli olan sel baskını... ...dolu vurması, don olayı... ...ceriyan etmesi muhtemel olan yerler için... ...isteyen tarım sigortası... ...yaptırabilir deniyor mesela. Yani bunu bazıları efendim kadere müdahale sayılır. Allah orasını e, sel baskına uğratacaksa, dolu vuracaksa cezalandıracak anlamına gelir. Bu musibeti illa biz önleyelim oradan alacağımız parayı havuzdan alalım demek kadere karşı gibi yorumlar yapılıyor ama bunlar çok da makul değil aslında. Yani bizim tedbirimizi alma, karşılıklı yardımlaşma yoluyla dengemizi koruma e, hakkımızda var. Bu hakkımızı kullandığımızda da açıkça faize girmiyorsa açık bir bir kumar şeyi de yok. O, oynama söz konusu değil. E, dolayısıyla bir takım afetlere karşı tedbir almak olarak bunu değerlendirme imkanı oluyor. Ben burada sohbeden noktayarken hepinize hayırlı günler dileriniz. Hoşçakalınız.